Peygamberlik ağır bir vazifedir. Kadın ise yaratılış olarak naziktir, latiftir, adeta şiir gibidir. Ve şiirler yüklere gelmeyecek kadar narin. Tıpkı kadınlar gibi. Hazreti Adem'den peygamberi Ziya'na kadar atılmadık iftira, isnad edilmedik, hakaret kalmamıştır. Kimi kör kuyulara atılmış, kimi kör testereler ile ikiye kesilmiştir. Kadınların biyolojik durumları da peygamberliğe bir engeldir aslında. Ayın belli günleri özel durumlarından dolayı oruç tutamayacak, namaz kılamayacak. Yani yani ümmete imam olamayacak. Ayın 10 gününde ibadet edemese ve üzerine bir de doğum yapsa 40 günde öyle ibadet edemese bir hesaplayın isterseniz. Bir erkek her yere gidip rahatça tebliğini yapabilirken bir bayanın gerek kendi özel durumları gerek toplum yapısı itibariyle bu pek de mümkün değildir aslında. Yani baktığınızda bir imamlık vazifesi üstlense bunun hem devamlılığını zaruri durumlardan dolayı sağlayamayacaktır, hem de gitmesi, ulaşması gereken birçok diyara çok zor koşul ve imkanlardan dolayı gidemeyecektir. Aslına bakarsanız bir de hanımların hissi olduklarını hesaba katmamız gerekir. Zira İslam hukukunda kadınlar hakim bile olsa ceza hakimi yapılmazlar. Sebebi ise hislerinin çok yoğun ön planda oluşudur. Bir kadının hamile olduğu bir zamanı hesaba katsanız ve böyle bir zamanda ordusunun başında durması gerekse e tabii ki de başında duramayacaktır. Allah bunun yerine ev denen, içinde ümmeti yetiştiren ufak devletlerin başına ve gönlümüzün en köşesine hanımları koymuştur. Yani az önceki bahsettiklerimize baktığımızda bunun üzerine bir de çocuk denen her dakika gözlerini bile kırptıklarında aradıkları, onlara dünyada emanet edilmiş en kutsal varlıkların da muhafazasını düşündüğünüzde bununla birlikte üstlenen diğer vazifeleri tabii ki de yerine getirmesi oldukça zor olacaktır. Ama unutmayın ki çocuk demek Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'sı demektir. Çocuk demek Hazreti Amine'nin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demektir. Ve baktığınızda bu kıymetli annelerimiz o yüce insanların arkasında hep kutsal bir duvar gibi destek olmuşlardır. Belki kadınlar peygamber olamayabilir. Evet ama aslında bakarsanız durum şöyledir. Ümmetin yarısını kadınlar oluşturur ve diğer yarısına da o kadınlar bakar.